Selamlar Aylin ve Açık Radyo ekibi Hamit Levent, ben Adıyaman'dan. Ee, bu 5 dakikalık ses kaydından, kaydının 3.5 dakikasında deprem bölgesinde hala devam eden sorunlarla ilgili e, bilgilerle dolduracağım. Daha sonrasında da biraz Adıyaman'daki Dayanışma İnsanları Derneği ve Adıyaman Sivil Toplum Danışma Grubu'nda neler yapmaya devam ediyoruz onlardan bahsedeceğim. Şimdi deprem bölgesindeki sorunlarla ilgili birçok şey var tabii konuşabileceğimiz ama burada çok kritik bir takım noktalar var. Belki onlardan bahsetmek iyi olur. Bu depremde yıkılan evler birkaç ay içinde kaldırıldı ama... Adıyaman'ın önemli bir kısmı totalinde %75 civarı bir bölümden bahsediyoruz. Artık eskisi gibi olmayacak. Dolayısıyla yıkımlar devam ediyor. Bu yıkımlar hiçbir önlem alınmaksızın devam ediyor. Ve e, şehrin birçok yerinde bu yıkımlara insanlar maruz kalıyor. Bu bir yandan insanların sürekli olarak o travmaya maruz kalmalarını da tetikliyor. E, özellikle kırsal bölgede hala ağır hasarlı evlerde yaşamak zorunda kalan insanlar var. Ee, bu kişilerle görüştüğümüzde kamuda muhatap bulamıyoruz birileri gelip gidiyor ama çok fazla erteleniyor deniliyor ee, Ya bu bizim gözlemlerimiz bu bir rakama dayanmıyor ama ne yazık ki e, Aleviler gibi daha e, şey olmayan ön planda olmayan gruplara giden hizmetler e, biraz daha az ya da daha geç gidiyor diyebiliriz Burada hak sahipli mevzusu bir tartışma, hukuk tartışmaları bağlamında birçok ev ağır hasarlıdan orta hasarlıya da orta hasarlıdan e, hafif hasarlıya mahkeme kararıyla döndürülebiliyor. Burada da inanılmaz bir muamma ve çıkmaz var. Bazı insanlar e, evlerinin güvenli olmadığı için bir an önce yıkılıp yine ev yapılmasını isterken bazıları biliyor ki bu evleri kendi imkanlarıyla yapmak zorunda kalacaklar ve bir şekilde evlerini kurtarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla oradaki aslında denetimde bir standart olmadığı için farklı beklentiler olabiliyor süreçte. Yine kırsal bölgede dağıtılan konteynerler, katlamalı konteynerler, halk arasında Çin konteyneri denilen ve su alan konteynerler. Kışa hazırlık bağlamında herhangi bir çalışma ne yazık ki yapılamadı. Yani yapılan şey branda çekmek ve bunlarda ihtiyacı karşılamadı. Deprem konutları hala hazır değil yani hala yerleştirenler olmadı. Kırsal bölgede çadırlarda yaşamaya devam eden insanlar var aslındaydı da olsa e, çadır ve konteynerlara yönelik işte elektrik, su gibi hizmetler de. Başka bir şekilde bir soruna dönüşüyor. Çünkü insanlar birkaç ay fatura gelmemişti bu depremden sonra. Şimdi toplu faturalar geliyor ve insanlar nasıl karşılayacaklarını bilemiyorlar. Kırılgan grupların, mültecilerin engellenen domların hizmetlere erişimiyle ilgili ciddi sorunlar var. E, mülteciler şehrin 40 kilometre ötesinde taşınmıştı. Oradaki birçok mültecinin e, şehir merkezindeki yaşama katılmak için... Gelip ağır hasarlı evlerde, mahalle aralarında ya da çok kalabalık yerlerde kaldıklarını biliyoruz. Bu birçok sorunda da beraberinde getiriyor. Ee, bir yandan adres gösterme zorunluluğu bazı mültecilerinde, bazı köylerde e, insanların yanına yerleşip orada hizmetkar olarak e, yaşadıklarını söylüyor bize. Bunu bir başka deyişle de modern kölelik olarak söylemek hiç yanlış olmayacak ne yazık ki. E, eğitim başka bir sorun. Ee, sağlam okul sayısı öğrencilerin sayısıyla e, ne yazık ki e, üst üste koyduğumuzda bir boşluk oluyor. Ee, bazı bölgelerde göçle beraber yani şehir içinde ya da ilçeler arasındaki göçlerden dolayı bazı okulların nüfus sayısı çok fazla artıyor. Ee, çok fazla okulu terk var. Çocuk işçi sayısı da bu sebeple artıyor. Özellikle roman çocukların, doğum çocukların, mülteci çocukların, engel çocukların okula devamı çok daha az. Ee, ruh sağlığı bir diğer temel sorun. Geçim kaynakları bir diğer sorun. Ee, temiz suya erişim ve özellikle engelleni tuvalet erişiminde başka sorunlar. Bunları çok fazla açmıyorum ama açmamam çok fazla sorun olmadığı anlamına da gelmiyor ne yazık ki. Peki burada neler yapılıyor? İşte Birçok sivil toplum örgütü burada çalışmaya başlamıştı ama onların bir miktarı Bütçe kesintilerinden dolayı ve yeni kaynak bulamadıkları için ne yazık ki çalışmaya devam edemediler. Daha önce bir açık radyo programında dayanışma insanları üzerine konuşmuştuk. Dayanışma insanları çalışmalarına devam ediyor. Hatta yakın zamanda iki profesyonel arkadaşımız da katılacak aramıza. Gençlik, kalkınma ve afetler hazırlık bağlamında çalışmalar devam ediyor bir yandan yerel örgütlerin güçlendirilmesiyle ilgili de hani burada Adıyaman Sivil Toplum Dayanışma Grubu çok fazla inisiyatif alıyor iki haftada bir hala koordinasyon toplantıları sürüyor bu koordinasyon toplantılarında hem sivil toplum örgütlerinden birbirine örgütlerin birbirinden öğrenecekleri alanları arttırmaya çalışıyoruz hem de yerel örgütlerin finansmana erişimi kapasite güçlendirmesi yeni işbirlikleri ortaklar geliştirmesiyle ilgili çalışmaya devam ediyoruz çok sevgiler selamlar